346. Konu. Ebu Reyhane, Ammar ve Abbad'ın nöbet tutması. Ebu Reyhane şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, kim bu gece bize nöbetçi olacaktır ki, ben ona bir dua edeyim, onun sayesinde faziletini elde etmiş olsun, buyurdu. Ensardan bir kişi kalktı, ey Allah'ın Resulü, ben, dedi. Hazreti Peygamber, sen kimsin, deyince Ensar, ben falan adamım, dedi. Hazreti Peygamber, yaklaş, dedi. O da yaklaştı. Hazreti Peygamber onun elbiselerinden tuttu, sonra dua etmeye başladı. Bunu duyunca, ben, ben de nöbet tutmak istiyorum, dedim. Hazreti Peygamber, sen kimsin, deyince, ben Ebu Reyhan'ayım, dedim. Hazreti Peygamber arkadaşıma yapmış olduğu duadan biraz azını bana yaptı. Sonra, Allah yolunda nöbet bekleyen bir göze ateş haram kılınmıştır, buyurdu.